Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm İşte Kabe göründü! Hamdolsun, ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldum. Elhamdülillah, bu sefer sevincin iki katı olmalı. Resulullah'la tanışacaksın. <gülüyor>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 Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de, bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur. Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise... İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi. 26. Bölüm İkinci Akabe biatı gerçekleşmişti. Yesrib'den gelen 75 Müslüman, Peygamberimize bağlılık yemini etmiş, onu her türlü kötülükten koruyacaklarına söz vermişlerdi. Mekke'de artık yaşama ümidi kalmayan Müslümanlar için yeni bir yaşam alanı oluşmuştu. Resulullah bu gruptan 12 temsilci seçilmesini istedi. Hazreçliler dokuz, Efsliler üç temsilci çıkardılar. Temsilciler temsil ettikleri toplulukla konuşup onlara yaptıkları biatin önemini anlatacaklardı. Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas yeğeni için endişeleniyordu. Bu sebeple yeni Müslümanları son kez uyarma ihtiyacı duydu. Ey evs ve hazreçliler! Bu zata hangi yolda biat ettiğinizi iyice anladınız mı? Ona canlarınız pahasına sahip çıkmaya söz verdiniz. Eğer onu bir felaket dolayısıyla mallarınız azaldığı, eşrafınız öldürüldüğü zaman düşmanın eline bırakacaksanız, bu işten şimdi vazgeçin. Çünkü bu sözden dönmek hem dünya hem ahiret rezilliğine sebep olur. Yok eğer her türlü felakete rağmen sözünüzün arkasında duracaksanız, bu dünyada da, ahirette de hayırlıdır. Mallarımız bu uğurda tükenip gitse de, kabilemizin büyükleri bu yolda öldürülse de, biz onu koruyacağız. Bu şeref sözümüz. Evet, evet doğru, Resulullah bunun karşılığında bize Allah'ın hoşnutluğuyla cenneti vaat etti. Buna razıyız. Evet, evet biz, biz. Biz, biz. Biz, biz. Razı. kabul edeyiz. Bu sözlerden sonra artık dağılmaları gerekiyordu. Gün aydınlanmadan herkes yerlerine dönmeliydi Resulullah'tan ayrılmak istemeyen ve onun sıkıntı çekmesine dayanamayan bu samimi Müslümanlar şöyle bir teklifte bulundular Ya Resulallah seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederiz ki istediğin takdirde yarın sabah Mekke'de sana eziyet eden insanların üzerine kılıçlarımızla yürüyebiliriz Doğru. Yeter ki emret Doğru. Peygamberimiz bize henüz bu şekilde davranmamız emrolunmadı siz yerlerinize dönünüz buyurdu Medineli Müslümanlar çadırlarına dönerek sabahladılar Fakat bu hadiseden Mekkeli müşriklerin haberi olmuştu Yesrib'den gelen grup oldukça kalabalıktı Bunların içinde Müslüman olanlar niyetlerini gizli tutmuşlardı Gece vakti görüşme yapılıp dönüldüğü için de Müslüman olmayanlar biatten habersizlerdi. Ertesi gün söylentiler yayıldığında Kureyş ileri gelenleri Yesriblileri sıkıştırmaya başladılar. Bize ulaşan haberlere göre siz adamımıza gelmiş, bizimle savaşmak pahasına onu koruyacağınıza yemin etmişsiniz. Vallahi en son isteyeceğimiz şey Arap kabileleri arasında sizinle savaşa girmektir. Durumdan haberi olmayan Yesribliler böyle bir şey olmadığını söylediler. Müşrikler ikna olmamıştı. Yesrib'in liderliğine soyunan Abdullah bin Übey'in yanına gittiler ve ona da aynı şeyi söylediler. Abdullah bir süre düşünüp taşındıktan sonra şöyle dedi. Bu büyük bir iştir. Böyle bir şey olsaydı bana danışırlardı. Biliyorsun Yesrib'in lideri olup Evs ve Hazreci bir araya getirmeme az kaldı. Buna hürmet ederler. Beni çiğneyip böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Abdullah bin Übey ile Mekke eşrafının arasından su sızmazdı. Onun sözüne inandılar. Ancak hala şüphe ettikleri şeyler vardı. Köşeye sıkıştırdıkları Sa'd bin Ubade'nin Müslüman olduğunu öğrendiklerinde onu devesine bağlayarak işkence etmeye başladılar. Demek Muhammed'in dinindensin. Senin derdin ne be adam? Bizim topraklarımıza gelip Azgınlarımıza nasıl destek olursun ah. Oh. Ah. Dur Rabbim Allah'tır dediğim için mi bana böyle yapıyorsunuz ah. Ne oluyor Ne yapıyorlar adama yine Kollarından Devesine bağlamışlar Saçını çekerek eziyet ediyorlar Tanıdığı kimse yok mu Onu bu durumdan kurtaracak acaba bana bak seni bu durumdan Kurtaracak kimse yok mu Daha önceden tanıdığın bir kureşli falan Var Zamanında Cübeyr bin Mut'imi Yesrib'de kendisine haksızlık etmek isteyenlerden Korumuştum Bu adamı bulalım aranızda geçeni hatırlat Ve himayesine sığın Yoksa seni bırakmazlar Ben gidip senin için onu bulayım Hazret'ten bir adamı tahta dövüyorlar. Aranızdan biriyle olan hukukundan bahsederek sizi yardıma çağırıyor. Kimmiş o? saat bin Ubade. Sizinle tanışıyormuş. Doğru söylüyor. Biz tüccarken yardımımıza koşmuş, bizi himaye etmişti. Doğru Gidip mı? ellerinden kurtaralım onu. Doğru. Hadi yürüyün. Hadi, hadi, hadi. Cübeyr ve yanındakilerin müdahalesiyle saat kurtuldu. Artık Mekke'deki Müslümanların bir planları olduğu ortaya çıkmıştı. Müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskı ve tehditlerini artırdılar. Peygamberimiz inananlara Allah'ın izniyle hicret edebileceklerini söyledi ve şöyle dedi. Allah sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalıklarla dolu bir şehir yesrip olduğunu bana göstermiştir. Mekke'den çıkıp gitmek isteyen oraya gitsin ve oradaki Müslüman kardeşleriyle birleşsin. Yüce Allah onları size kardeş yaptı ve Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Bunun üzerine Mekke'deki Müslümanlar bölük bölük hicret etmeye başladılar. Bu zorlu bir yolculuktu. Çocuklar hazır mı? Gün aydınlanmadan çıkmamız lazım Hazır hazır biraz dinlensinler diye erkenden uyuttum Ne yapacağız bilmediğimiz bir yerde nasıl yaşayacağız Burada yaşam alanı bırakmadılar ki bize Kalsak ne olacak Haklısın haklısın yapmadıkları eziyet kalmadı Hem peygamberimizin tavsiyesi bu Orada bizi bekleyen mümin kardeşlerimiz var Düşünsene Müslüman olduğumuz için hiçbir engelleme ile karşılaşmayacağız Rahatça namaz kılıp peygamberimizi rahatlıkla görebileceğiz. Evet, o dediğine göre vardır bir hikmeti. Dediklerini düşününce rahatlıyorum. Ama yanımıza eşyalarımızı alamıyoruz. Çoluk çocuk bu yolculuğa nasıl dayanacaklar diye düşünmeden edemiyorum. Neyse, Allah kerimdir. Rızkımızı veren o, bizi koruyacak da o. Ha şöyle, bak hepimiz orada toplanacağız. Sonra peygamberimiz de bize katılacak. Acılı günler artık bitiyor İnşallah hadi, hadi yardım et de şunları develere yükleyelim hadi. hadi bakalım Bismillah Mekkeli Müslümanlar evlerini kapatıp Hiç bilmedikleri bir diyarda yaşamak üzere yola çıkıyorlardı Bunların çoğu sessiz, sakin, kimseye sezdirmeden göç ediyordu Mekkeliler her sabah Terk edilmiş bir ev daha buluyorlardı Aralarından bazıları bu duruma üzülecek olsa bile Diğerleri üzülecek bir şey olmadığını Bunu hak ettiklerini fısıldıyordu kulaklarına Tabi her hicret sessiz değildi Hazreti Ömer arkadaşları Ayyaş bin Rebiya ve Hişam bin As'la birlikte hicret etmeye karar verdi Mekke'nin 10 kilometre ilerisinde bir buluşma yeri tespit ettiler Şehirden çıkmadan evvel Hazreti Ömer kılıcını kuşandı Yayını, oklarını ve mızrağını alıp Kabe'nin yanına gitti. Beytullah'ı tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kıldı ve orada bulunanlara şöyle seslendi. Dinleyin! Ömer bin Hattab bugün topraklarını terk edip Yesrib'e gidiyor. Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen varsa... Gelsin ve mani olsun Hangimiz Ömer'in karşısında durmaya cesaret edebilir ki? Haddini bildirmek istiyorsan sen denesene Kimse Hazreti Ömer'e mani olmaya cesaret edemedi Müslümanlara yaşam imkanı vermedikleri gibi onların hicretine de izin vermiyorlardı Hicret ederken yakaladıklarını ya hapsediyorlar ya da çeşitli işkencelerle yolundan döndürüyorlardı. Hazreti Ömer'in birlikte hicret edeceği Ayyaş da Ebu Cehil'in üvey kardeşiydi. Onu geri çevirmek isteyen Ebu Cehil bir plan yaptı. Arkamızdan birileri yaklaşıyor. Demek davetimi kabul edenler oldu. Gelsinler bakalım. Gelenler Ebu Cehil ile Kardeşi Haris bin Hişam. Ne istiyorlar? Tabii ki seni. Gitmene engel olmak istiyorlar. Sakın onlara aldanma. Kötü bir niyetimiz yok. Ayyaş'a bir haberimiz var. Ne diyecekseniz söyleyin. Ayş, Annenin hali perişan. Sen gittiğinden beri ağzına bir lokma koymuyor. Sen dönmedikçe de... ...saçlarını taramamaya... Ve gölgelenmemeye yemin etti. Ey Ayş, vallahi seni kandırmak istiyorlar. Bu onların bahanesi. Annen sıcaktan bunaldığında gölgelenir, bitlendiğinde de saçlarını taramak zorunda kalır. Sakın buna kanma. Ayş, söylenenlerden etkilenmişti. Annesinin kötü durumda olduğunu düşünüyor, ona yardım etmesi gerektiğine inanıyordu. Hazreti Ömer ona engel olmaya çalıştı. Ayş, gitme. Gitmezsem içim rahat etmeyecek. Seni alıkoymak için yapıyorlar. Ama sen buna inanıyorsun. Bari şu devemi al. Onun üzerinden inme. Eğer seni şüphelendirecek bir davranışta bulunurlarsa... ...onunla kaçarsın. Ben bunlara hiç güvenmiyorum. Ayaş, Ebu Cehil ve kardeşi Haris ile birlikte Mekke yolunu tuttu. Hazreti Ömer'in şüphelendiği gibi belli bir süre sonra... Ayyaş'ı pusuya düşürerek bağladılar ve Mekke'ye getirdiler. Ebu Cehil bir yandan Ayyaş'ın sırtına sopa vururken bir yandan da şöyle bağırıyordu. Ey Mekkeliler beni izleyin. Siz de akılsız ve cahil olanlarınıza bizim yaptığımız gibi yapın ki akılları başlarına gelsin. İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret böylece başlamış oldu. İnsanlar gizlice ya da çeşitli antlaşmalarla büyük fedakarlıklar yaparak memleketlerini terk ediyorlardı. Bu zahmet kısa bir süre içerisinde rahmete dönüşecek, İslam insanlar arasında hızla yayılacaktı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.